Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yuvmiddin Namazların vakitleriyle alakalı Abdullah ibni Mesud radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor diyor ki amellerin en hayırlısı hangisidir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde ilk vaktinde kılınan namazdır diyor. O yüzden namazları elimizden geldiğince İlk vaktinde e, kılmamız en güzel olanı, en doğru olanı. Tabii ki bununla birlikte vakitin çıkmasına kadar da eda edilmesinde bir sıkıntı yoktur. Mesela öğle namazının vakti, örnek veriyorum, saat 1'de giriyor. İkindi de saat 4'te okunuyor ise, ikindi vakti girmeden önce e, öğle namazının kılınması, eda edilmesinde bir sıkıntı yoktur. Ama insan şuna dikkat etmesi gerekir. Ne kadar vakti Geciktirirse, ertelerse e, vaktin çıkmasına sebebiyet verebilir. O yüzden Abdullah İbni Mesut'un hadis-i şerifinde aktardığı gibi ilk vakitinde namazı eda etmekte hırslı olmamız gerekir.